Vse se, mesele, mesele, mesele, mesele, mesele, ve muelif, Allah, sizden de, ondan da razı olsun, biraz daha doldurur. Abdest, Kur'an-i Kerim, okunaj, zaman, yani, mushafe ele tutmak, abdest, s, Veyahut da abdestli şeye yüzde yüz mustahaptır diye yazmamış. 10 tane şey yazmış. Ve biliyorsunuz İslam ümmetinin cumhuruna göre cünüp olan bir erkek veyahut da bir kadın veyahut da abdestsiz olan bir erkek veyahut da bir kadın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 Niçin Mushaf denilmiş? Çünkü sayfelerden ibaret olduğu için oluşturulduğu için ona Mushaf denilmiş veya hut-ta Kitab veya hut-ta Kur'an, ey Kur'an Allah kelamıdır. Ey Allah'ın kelamını oluşturulan olan bu sayfeler. Sayfelerden oluşan bu kitap demek. Diyor ki ihtilafa ulama fi messil Mushaf min qibali muhdith vel cunub. Kişi Cünüp iken ve yahut da abdestsiz iken ve yahut da kadın hayızlı veyahut da nifaslı iken Kur'an'a el sürülüp sürülüp sür, sürülmeyeceği konusunda ihtilafa düşmüşler. Yani kimisi demiş ki caizdir. Kimisi demiş ki haramdir, caiz değildir.